Allah Teala'ya en yaklaştırıcı yol murakabedir. Kümbar-ı Nakşibendiye ve birçok erbabı tasavvuf, "Ubudu Rabbeke ke anneke terahu." Rabbine öylece ibadet et ki sanki sen onu görüyorsun. Mealindeki hadisi şerife dayanarak dediler ki, murakabe temiz bir nispet, gizli bir ubudiyet ve ulaştırıcı bir yoldur. Murakabeyle iştigal edenin kalbine Allah azze ve celle bir nur yani marifet nurunu ihsan eder. Bu sayeden göğsü genişler. Hakikatleri keşfeder. Feraseti kolayca hata etmez. Murakabe tahakkuk ettiği zaman salik, mülk ve melekut aleminde kolayca tasarruf etmeye muvaffak olur. Kabiliyet kazanır. Asabi ı kiramın havasları, murakabe ile devamlı surette meşgul olurlardı. İcmali olarak tarifi şöyledir. 1- İnna Allaha kana عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Gerçekte Allah Ta'ala sizin üzerinizde tam gözetleyicidir. Maalindeki ayetine tamamıyla inanarak salik, kendini Allah Azze ve Celle'nin daimi bir surette huzurunda bulundurmalıdır. Bunun en az derecesi Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle her şeyine muttali olduğuna inanması ve şer'i şerifi tatbik etmesidir. 2. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında düşünerek vuslatını arzulamak ve ihlas üzere ibadeti buna vesile edinmektir. 3. İsim ve sıfatlarında yine tefekkür ederek zatî nurlarının müşahadesine çalışmaktır. Velayeti i suğranın makamı da budur. Bu makamda haller yani gelip geçici olaylar yok olup ibadet ve müşahadeler makami olur. Hadis-i şerifte görür gibi buyurulduğu için kesinlikle bilinmelidir ki, onun zat-ı şerifi gözle görülmez. Zira zatının görülmesi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına müyesser değildir. Bu itibarla salik görmek arzusundan Allah'a sığınmalıdır. Şüphesiz bu ali nisbetin kazanılması için birçok şartlar vardır. Aynı zamanda bu şartlar murakabeye devam etmenin usulüdür. 1. Şeyhin telkini, terbiyesi, talimi ve izniyle murakabeye başlanılır. 2- Hissi ve manevi maddeyle alakanın kesilmesinden sonra kuvvetli cezbenin var olmasıdır. Burada cezbeden murat, hissedilen titreyiş, bağırış, ağlayış değil, bilakis makama salik'in çekilişidir. Bu çekilişin tarifi yasaklanmıştır. 3- Nisbet ve izafelerin ortadan kalkması, varidatın başlanılmasıdır. Varidat da, Allah Azze ve Celle'nin kuluna ihsan ettiği nurların müşahede edilmesi ve tasarrufun kabiliyetinin zuhura çıkmasıdır. Ekabir dediler ki, Virdi olmayan kimsenin varidatı olamaz. aleyh salik önce farzları ve vacipleri ikmal ederek şeriatın ahkamını icra eder. Bununla birlikte şeyhinin çeşitli zamanlarda telkin ettiği zikirleri yapar tehzib ve takrib makamına muvaffak oluncaya kadar devam eder. İşte muvaffak olduğu an, şeyhi ona murakabeyi emreder. Murakabenin Edebi Tahsili için uzun sükut, halvetten ayrılmamak, havas ve duyguların hissedilen şeylerden kestirilmesi, müdriki kuvvetinin muattal bırakılması, kitapları muteala ve yazmaya ara verilmesi, yahut dünyevi meşgalelerin terk edilmesi, marifetin talebinden sakınılması, nefsin hevasına muhalefet edilmesi, emel ve arzuların bırakılması, masivanın bil külliye hislerden silinmesiyle birlikte zahirde ve batında Cenabı Hakk'a yönerilmesidir. Bu şartlar ve edepler tahkuk etmeden önce murakabeye giriş tehlikeli olur. Nakşibendi saadatları murakabenin keyfiyeti hususunda şöyle dediler. 1. Salik, bütün geniş manasıyla taharete, yani zahiri ve batini duyguların, bedenin, yerin temizliğine ehemmiyet verir. Vesvese ve hayalden sakınır. Kalbi huzuru bozan her şeyden korunur. Kıbleye müteveccihen diz çökerek oturur. Gözlerini kapatır. 25 kere, ''Esteğfirullah'' dedikten sonra takat ve güçlerinden teberri eder. İlmini, marifetini unutur. Zahiri ve batini tüm duygularını susturup iç içe dalar. İlahi cezbeyle birlikte kalbine yönelir. Kalbini Teala Zülcelal Hazretlerine istihlak yolu üzere yöneltir. Kendini unutuncaya kadar hiçbir şey söylemek sizin iç içe dalar. Bu dalgıda Allah Azze ve Celle kendisine murakabeye kapı açar. Vukufi kalbi bahsinde açıkladığımız üzere, salik burada kendi ruhuna kalp cihetiyle yönelmiş olur. İnsanın ruhu, rububiyetin hazretinde her şeyi kuşatmıştır. Ruhunu bulduğu an, yahut kalbiyle gördüğü an, rububiyetin sırları, marifetin parıltıları müşahede edilir. Bizi, yani ruhumuzu bizden gizleyen, his, hayal ve maddelerdir. Bunların ortadan kalkışıyla, biz bizi görürüz. Bu itibarla kümeli evliyadan Celaleddin Rumi kutsesi ruhu şöyle der. Aslında beden ruhtan, ruh bedenden gizli değildir. Ancak ruhun görülmesine kimseye izin yoktur. Yukarıda tarif edilen şartlar ve adaplar yerine getirildiyse, ruhun görülmesi için kalbe izin verilir. Çünkü insan ruhunun hakikati, Rububiyetin hazretine bir ayna misalidir. Zira ruhta ilahi cevher olan akli kuvvet mevcuttur. Cevheri keşfeden kimse o cevherde Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının hepsini, isimlerinin hepsini kalbiyle görür. Hatta ve hatta Ali zat gölge yoluyla onda tabiilenir. Asli gaye de gölgesinin tabiilenmesinin müşahadesidir. 2. Vukuf-i kalbinin keyfiyeti şöyle de olabilir. Salik, zahiri ve batini duygularını, hislerini muattal bıraktıktan sonra, zatından ve maddesinden ayrı cismani heykelinden nurani bir daire çıkarır. Basiret ve kalbiyle çıkarmış olduğu o daireye yönelir. Onda hasrı nazar eder. Onda istigrak bulur. Yok olur. İstigrak buldukça kalp ve ruhun hakikati uzakta bir daire görülmeye başlar. Bu sefer hasrı nazarla birlikte o daireye ulaşmaya, yaklaşmaya çalışır. Yanaştıysa birleşir ve kendini onda bulamayacak derecede istihlak eder. Bu istihlakın çoğalması nispetinde Rab Sübhanehu ve Teala'nın marifeti de çoğalır. 3 Üstad Bedi o zamanın da eserlerinin birçok yerlerinde işaret ettiği üzere salik yine hislerini kestirip iç içe daldıktan sonra nurani bir noktayı mütealâ eder. Sonra o noktayı küre gibi büyütür. Kalp dairesini o kürenin içerisinde düşünür. Ruhunun ufuklarda çıktığını tasavvur ettiği daireyi kuşattığını mülaahaza eder. Artık o nurda bütün hisleri kesilinceye kadar düşünür. Ne baksın ki yer, gök ve bütün madde o dairede görülmez olmuş. O nurdan başkası yoktur. Yani önce kendi zatından nur şeklinde bir daireyi çıkarır. Kalp gözüyle ona dikkatle bakar, büyütür. Bu daireden ikinci bir dairenin bir önce görülen daireyi kuşattığını düşünür. Ve bu ikinci daireyi büyütür. Önce nefsinden tecerrüt ettiği daireyi küçültür. İkinci daireyi, yani ruh dairesini büyüttükçe, nihayetsiz bir daire, güneşten çok parlak ve keyfiyetsiz zuhur eder. Buna, yani üçüncü daireye, hakkın nuru denilir. Ne mana, ne de madde alemindeki parlayanlara benzer. İşte bu nur, zuhur ettiği zaman, murakabesi tahakkuk etmiş demektir. 4- Şöyle de olabilir. Salik, kalbini boşlukta uçan bir kuş suretinde nurani mutala eder. Kalbiyle, aklıyla ona yönelir ve büyütür. Sonra bu daireyi kuşatan daha büyük bir daireyi düşünür. O da zuhur ettiyse daha büyük daireyi düşünür ve büyütür. Bu daire zuhur ettiyse hudut, nispet ve izafeler ortadan kalkmış olur. 5. Bütün bunları tatbik etmekten aciz olan salik ise sadece kozalağı şeklindeki yüreğine yönelir. Allah Azze ve Celle'nin nazargahı olduğuna kanaat eder. Kozalağı şeklindeki kalbini nurani bir daire olarak büyütür ve onunla meşgul olmaya devam eder. Er geç önceki tarif edilen murakabeye varır. Bütün bunlarda salik günahlardan temizlenmiş, Taat ve ibadetlerle parlamış kalbini, sonra ruhunun dairesini, sonra mürşidinin dairesini, sonra fahri alem aleyhissalatu vesselamın dairesini, sonra Rabbinin rububiyet nurlarını görmeye muvaffak olur. Nadiren salik, birdenbire keyfiyetsiz, hudutsuz, hakiki olan hakkın zatî nurlarını müşahede etmeye muvaffak olur. Artık bu husul buldu ise, şeyhi olsun, kim olursa olsun, ne olursa olsun, masiva dairesine dönüşü yasak olur. Evet, bir Müslüman bu makama ulaşmadığı müddetçe, kalbi birçok hastalıklardan kurtulamaz. Murakabeyi engelleyen, yani ihsan makamına ulaşmayı engelleyen sebeplerden biri de, kulun kendi haddini bilmemesi ve istek ve arzularını bırakmamasıdır. Nitekim Allah Teala, Davud Aleyhisselam'a, İnne Allaha Teala yekulu evaddu el evdi eliye men ya'buduni li navalin, lakin li yu'ti ar Gerçek şu ki Allah Teala şöyle buyurur Bana sevgilinin en sevgilisi o kimsedir ki karşılığını beklemek için değil lakin bana rububiyet hakkını vermek için ibadet eder diye vahyetmiştir. İşte bundan dolayı ekabir dediler ki, abdiyetini bilip Rabbinin rububiyetinin hakkını veren, yani hiçbir nimet görmeseydi dahi gaybe iman ederek Rabbinin hüsnü cemalinden dolayı ibadetine devam eden abd, keşfi, basireti açılan abdden daha üstündür. Bunun için beyazıda bir şeyler açıldığı zaman, ilahi, ben gaybe iman ettim, gaybi imanımı isterim, ''Sana inancım zayıf midir ki bunları bana gösteriyorsun?'' ''İlahi affeke, ilahi affeke ilahi'' dermiş. Kul hiçbir şeye talip olmamakla, ubudiyetini icra etmediği müddetçe, nefsinin istek ve arzularını bırakmadığı müddetçe, murakabeye geçişi, yüzmeyi bilmek sizin denize girişi gibidir. Bir ışık görür, ''Bu benim Rabbimdir'' der. Ve ona tapar, farkına varmaz, papazlar gibi. Papazlar küfür ve inatlarını bırakmaksızın, hatta iman etmeksizin murakabeye dalarlar. Kendilerine uzun riyazetin neticesinde bedenlerinin enerjisi görülür. Suretlerini gördüler mi, bu İsa'dır, diye karar verirler. O Allah'la birleşti, ben de onunla birleştim derler. Bunun için Habibi Azam, bidayet ve nihayette ümmetini uyararak şöyle buyurdu. اَعْبُدْ لِلّٰهِ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَعْمَلْ لِلّٰهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ Hiçbir şeyi Rabbine ortak etmediğin halde ona ibadet et. Allah için öyle çalış ki sanki sen onu görürsün. cevami ol Kelim olan bu iki cümlede iki büyük husus öğretilmiştir. Birincisi, riya ve gösteriş gibi küçük şirkten, Allah Azze ve Celle'den başka maddi ve manevi, Masivadan bir ferde tapmaktan arınarak, Kemal-i zilletle, kemal-i taharetle ubudiyeti icra etmek için, Hiçbir şeyi Rabbine ortak etmediğin halde, Ona ibadet et, buyruldu. İkincisi, birçok hadislerde, Öylece Allah'a ibadet et ki, Sanki sen onu görüyorsun. buyrulduğu halde, bu hadisi şerifte, Allah için öyle çalış ki, Sanki sen onu görürsün. Buyurulmasında, daha umum bir mana kastedilmiştir. Yani sadece ihlas üzere ibadet değil, ahlakta olsun, halkla muamele etmekte olsun, maddi ve manevi hakla muamele olsun, bütün bunlarda gaflete dalma. Bilgin ve muteyakkız ol. Bütün muameleye ve ubudiyete ihlas üzere devam et. Bilki seni kontrol eden Rabbin her an seninle beraberdir. Binaani aleyh Hiçbir zaman ona karşı edebi bozma. İnan ki o emindir. Muamelenin mukabilinde hiçbir şey ondan talep etme. Amelinin karşılığını bekleme. O lütuf sahibidir. Amelini zayi etmez. Senin vazifen ubudiyeti icra etmektir. Rububiyet sıfatlarıyla vasıflanmak değil. Haddini bil. O sana ihsan kapısını açtıysa, sen lütuf ve merhametine sığınarak hediyelerini alırsın demek olur. Ayrıca Ahlaki Reçeteler adlı eserimizde ihsan makamına ait olan murakabelerin daha başka çeşitleri izah edilmiştir. Bu kadarla yetinerek Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin esma Husna manzumesinden şu beytlerle yetinelim. Hafîzun fela şey'e yefûtu li'ilmihî, mukîtun yuqîtul hâlqa e'lâ ve esfelâ. Mevcudatı zevalden koruyucusun ya en âla en edına bunca mahlukatın rızkını hazırlayıp ulaştıransın ya mukit. Fehil hilmuke hasbi ya hasib tevlenni ve ente celil kun li gammi Hilmin bana kafidir her işimi görüver ya hasib. Ali ve celal sıfatlarını taşıyansın ya celil. Dert ve kederlerime işkence verici ol izale et. İlahi kerimün ente fe ekrim mavahibi ve kun adubi ya rakib mujandila. İlahi kerimsin sen binan aleyh bağışlarımı ikram buyur. Düşmanlarıma şiddet göstermiş olduğun halde beni korumanla onları azapla gözetle ya rakib. Da'awtuke ya mevla mujiban limen daa kadimul ata ya vasial judi fil mala. Ey ulu Mevlam! Sana yalvardım. Yalvaranlar için icabet edicisin elbet. Bağışların kadimdir. Alemde cömertlik ve sahavetin geniştir ya vasi'a. Burada salik nakşibendiyye amelini bitirmiştir. Tehlili lisaniye devam edebilir. Halidiyye tarikatının meşayihlerinin kısmı azamisi buraya kadar yükselmektedirler. Ve burada yükselen zevatlara izin verilir. Bundan sonra ise Seyyid Abdullah, Şah-ı Dehlevi'nin halifesi, Kutbul ül Arifin, Ebu Sa'id Ahmet el-Medeni el-Müceddidi hazretlerinin müceddidiye mahsus murakabe keyfiyetleri beyan olunmaktadır. Bu cihetle müceddidiye meşayihının ameli tamamlanmamış olur. Muşarun İleyhi'ye göre her ne kadar Nakşibendiye'nin ameli burada bitmiş ise de Kayyum-u Rabbani'nin hulefasına miras bıraktığı murakabenin keyfiyetlerini yaşamakta gerekir. Bu itibarla daire-i kübra velayetine salik geçmiş olur. Geçtiği için de bidayetine dönerek günde en az 5000 bin tehlili lisaniye yani dil ile La ilahe illallah zikrine devam eder. Ta ki seyri enfusi hitam bulmuş olsun. Bu daireden Velayeti kübraya salik naklolunmuş olur. Velayeti kübra makamında latifeler meşrebindeki murakabe ile meşgul olur.